Çoğumuz doğal terimini duyduğumuzda ya da bir ürünün üzerinde gördüğümüzde o ürün ile ilgili sağlıklı, katkısız, müdahale edilmemiş ürün algısına kapılıyoruz. Fakat maalesef durum hiç de bizim algıladığımız gibi değil. Peki nedir doğal? Bu terimin bizi sürüklediği yanılgılar nelerdir? Bugün Buğday Derneği Eş Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu ile bunu konuşacağız. Hoş geldin Batur programımıza. Hoş bulduk. E, yönetmelikte doğal terimi ile Türk Dil Kurumu'nun doğal terimi birbiriyle çelişiyor. Yönetmelik ne diyor? Türk Dil Kurumu ne diyor doğal terimi için? E, şöyle e, yönetmelik e, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliği. Aslında yönetmelikte değil bu yönetmeliğin eki olarak ben, e, çıkarılmış kılavuzda e, doğal e, teriminin kullanılmasına yönelik etikette kullanılmasına yönelik bir madde var. Bu maddede bir ürüne doğal denebilmesi için tek bir bileşenden oluşması gerektiği söyleniyor. Yani aroma katkı maddesi kullanılmaması gerektiği ifade ediyor. Fiziksel enzimatik veya mikrobiyolojik işlemler dışında herhangi bir işleme tabi tutulmamış olması diyor. Yani fiziksel enzimatik ve mikrobiolojik işlemler olabilir diyor. Bu ee, ve bunun tabii bitki, mantar, hayvan, mikroorganizma veya mineral kaynaklı olması gerektiğinden e, bahsediyor. Ve buna da örnek olarak da buhate süt, pastörize süt, siyah çay, bitki çayları, yumurta, bal, kahve, taze ve kurutulmuş ve dondurulmuş tüm meyve ve sebzeler ve hatta yoğurdu bile e, doğal olarak da e, ürün üzerinde etiketleyebilirsiniz diyor kılavır. Peki Türk Dil Kurumu ne diyor bunun için? Ee, şöyle söyleyeyim, Türk Dil Kurumu'ndan önce demin bahsettiğim yönetmelik, kılavuz yönetmenin eki. Yönetmenin ilk maddesi yani amaç maddesi bakın ne diyor. Bu yönetmeliğin amacı algı farklılıkları ve bilgi gereksinimleri dahil gıda hakkında bilgilendirme açısından tüketicilerin üst düzeyde korunmasına ilişkin kuralları belirlemek. Yani kılavuzun üstündeki yönetmelik de algı farklılıklarını gözeterekten tüketicinin korunmasından bahsediyor. Evet. Şimdi biz de baktık Türk, Kurumu, Türk Kurumu diyor ki doğal kelimesi için doğada olan, doğada bulunan, doğada rastlandığı gibi doğaya uygun olan, doğa kurallarına uygun, tabii natürel, kendiliğinden olan ve dikkat edin insan eliyle yapılmamış. Hmm. insan eliyle yapılmamış yani yapayın da karşıtıdır diyor. Şimdi bu zaten halk arasındaki algılanış biçme. Halka sorulacak doğal nedir diye doğadan toplanan ve yenen bizim pekiğimiz var, sahretimiz var. Ondan sonra mantarlarımız var. Şimdi i̇lk bakışta doğal deyince ilk algı bu şekilde. Ama e, bu kılavuz insan eliyle müdahale edilmiş e, ürünleri de yani düşünün UHT, sütle, yoğurda bile doğal demenin önüne açıyor. Dolayısıyla burada tüketicinin yanıtılmaya yönelikten çok açık bir mevzuat oluşmuş durumda. Yani aslında halkın bildiği doğal terimi Türk Dil Kurumu'ndaki gibi. Fakat yönetmelikte başka bir e, anlamda kullanılıyor. Başka bir açıklaması var. Yanılgı sanırım oradan kaynaklanıyor. Tabii ki. Şimdi e, üretici firmalar ne yapacaklar? Üretici firma mevzuata dayanaraktan, dayandıraraktan. Yoğurdun üzerine, sütün üzerine, balın üzerine doğal yazabilecek ve bir dayanağı var. Şimdi üreticideki, üretici firmadaki doğal kavramı bu. Ama tüketicideki doğal kavramı ne? Sütü gibi yapay, ol, yapay e, olmayan, müdahale edilmemiş bir ürün. İnsan Doğadan eliyle. İnsan Değilmiş tarafından müdahale edilmemiş. Peki doğal ürünlerin bir standartı var mı? Ee, doğal ürünlerin e, bir standartı yok. E, zaten bu yönetmelik ve kılavuz e, paketli ürünler için bir de tabii ki e, gıda sektöründe e, birçok e, firmanın duyuyoruz e, ticaretçilerinde, sağda solda e, ürünlerini doğal diye satıyorlar. Bu tamamen bir güven ilişkisi, hiçbir standartı, kalite garantisi, kontrolü, sertifikasyonu bir mevzuatı yönetmeliği yok. Burada sıkıntı artık e, etiketli yani işlenmiş e, ürünlerde. E, işletme izlenen ürünlerde doğal e, ifadesinin önünü açmaması. Ama bu da bir kılavuzda ifade edilmiş. Yani e, kılavuz asla bir yönetmelik değil. E, kılavuz asla bir standart değil ve çok detaylı da dolayısıyla bir açıklama yok. Çok muallakta bırakmış. Hatta bakın tanımda da şu ifade var. Doğal yapısında önemli bir değişikliğe sebep olmayacak herhangi bir işlem uygulanmamış gıdaları tanımlamak için. Ne demek? şey ...yapısında önemli bir değişiklik, yuvarlak bir ifade. Evet, çok genel. Çok yuvarlak bir ifade. Dolayısıyla bunun, senin sorduğun sorunun cevabı aslında detaylı bir standart yönetmeliği de yok. Hmm. Peki, bir de şöyle bir çelişki var. GDO'lu yemle beslenen hayvanların Sütünden elde edilen yoğurtların üstünde de doğal yazıyor. Pestisitle üretilmiş sebzelerin üzerinde de doğal yazıyor. Ee, bu, bu önlenebilir bir şey mi? Yani bu bu nasıl bir çelişki? Tabii zaten işte zaten bizim idrarselimiz de bu. Yani bir yanda e, tarım bakanlığımız e, bu şeyle ilgili olaraktan yani gıda e, ürünlerinde hayvancılıkta tavuktan e, büyük baş hayvan, küçük baş hayvanda yediolu Mısır ve Soya'nın ithalatına izin verdi. E, şimdi bu hayvanlar genetik yapısına müdahale edilmiş e, gıda ile besleniyorlar. Ama bunlardan elde edilen süt, yoğurt, yumurtayı biz doğal olarak da satabileceğiz. Burada çok ciddi bir çelişki var. Yine başka bir örnek verelim. Her gün, her yıl farklı bir etken madde, yani zirai ilaçlarda bulunan etken madde ya yasaklanıyor ya etki, etki değeri düşürülüyor. Bu ne demek? Her gün yeni bir sağlık açısından, çevre açısından zararı keşfediliyor. Çok önemli bir örnek, Dünya Sağlık Örgütü fareler üzerinde yaptığı deneylerde, ee, ot ilacı glisofatın kanserojen olduğunu ispat Bu yüzden de paylar üzerinde yapıldığı için de insanlar için de muhtemelen kanserojen e, olarak bunu raporunu yayınladı. Şimdi kanserojen bir ürün gıdamızda var ama biz bunu bu sebzelerin kurutulmuşunu dondurulmuşunu veya tazesini paketleyip doğal diye satabileceğiz. Şimdi bunlar e, gerçekten tüketici haklarını korumuyor. Tüketiciyi e, yanıltıcı e, ifadeler. Evet. Peki e, biz tüketici olarak mesela etiketlerin üzerindeki o doğal ibaresine, o e, terime kanmamak adına e, kendimizi nasıl koruyacağız? Yani içerik kısmına baktığımızda neyi ayırt etmemiz gerekiyor? E, şu anda Türkiye'de e, mevzuatlar gereği Yürüt Ticaret Bakanlığı hay kayıt sistemine baktığınız zaman e, gıda ürünleri üç gruba ayrılıyor. Bu nedenle biri olmak zorunda. Ya ee, konvansiyonel ürünü olmak zorunda ya iyi tarım ürünü olmak zorunda ya da organik tarım ürünü olmak zorunda. Şimdi organik ve iyi tarımın kendi mevzuatları var. Bu mevzuat çerçevesinde bakanlıkça yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında e, denetleniyor ve e, bu ürünler bu şekilde etiketinde belirterekten satılabiliyor. Ama e, bunun dışında hiçbir ürüne yani sadece doğal değil bakın e, zaten kılavuz Doğalla birlikte natürel ve tabi kullanıma da izin veriyor. Ama bununla bitmiyor. İşte %100'müş, saf ürünmüş, hakikiymiş. Aslında kılavuz bir anlamda bunlara da değiniyor ve bunlar konusunda faydalı e, olabilecek yasaklamalar vesaire getiriyor. Bizim zaten itirazımız e, bu noktada bir tek doğal kavramında e, kılavuzun yanlış yönlendirdiği, yanlış karar alındığı ilgili e, genel müdürlük ve bakanlık tarafından bunun düzeltilmesi yönünde. Yoksa aslında tüketicilerimiz kılavuzu okurlarsa diğer ifadelerin kullanılmasıyla ilgili olaraktan e, çok faydalı, Biz bir çalışma, çok güzel maddeler getirmiş. Hatta bir örnek vereyim. E, bir margarin e, reklamında veya etiketinde e, margarin ve tereyağı çağrışımı yapacak bir yayık e, şeyin, e, fotoğrafı bile görseli olmasına müdahale ediyor. Yani sen bir yayık fotoğrafı koyamıyorsun bir margarinde. Niye? Çünkü bu tüketikide tereyağı algısı yaratıyor. Yani bu derece titiz hazırlanmış bir kılavuzda doğal ifadesinin de aynı filizliğin göstermemiş olmaması çok şaşırtıcı bir durum aslında. Ben zaten biz bu konuda ilgili daire başkanlığına resmi bir yazıyla dilekçemizi sunduk. Onlar da bu konu inceleneceğini belirtiler. Ve bunun muhakkak değişmesi anlıyorum. Peki şu anda firmaların bunu bu şekilde suistimal ederek kullanmasının önüne nasıl geçeceğiz biz? Yani benim bildiğim kadarıyla siz bir yazı yazdınız daire başkanlığına ve size de bir cevap döndüler. Evet. Cevapta bu kelime ne olarak kullanılıyor? Hayır cevapta bunu değiştireceklerini söylemiyorlar. Bunu hı hı. dikkate alacaklarını söylüyorlar. Bir de yani bizim dilekçemizi ileriki de süreçte mevzuat değişikliği yapılırken dikkate alacaklarını söylüyorlar. Diğer yandan da tüketicinin bu kılavuz içeriği konusunda işte eğitim, yayın faaliyetleriyle bilgilendirileceğini söylüyor. Ama bunların bugüne kadar hiçbir zaman yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Ve tüketici de bu anlamda yanıtmaya açık, yanıtılmaya açık. Bakın kılavuzun da genel uygulama esaslarında aynen şu yazıyor. Tüketiciyi yanıtmayacak şekilde ve satın alacak kişinin bilinçli bir seçim yapabilmesini sağlayacak biçimde etiketlenmesi ve tanıtılması diyor. Yani doğala izin veren, yönetmenin esaslarını oluşturan maddede de tüketicinin yanıltılmaması ve bilinçli bir seçim yapmasını sağlamak esas alınıyor. Evet. Ama e, burada doğal ifadesinin kullanımına bu şekilde izin verilmesi, bakın bir yoğurt. Yani mesela orada da bir yoğurdu da içine sokmak için, bakın yoğurta katkı maddesi vardır. Evet. En temelinde maya var. Ama bir baktık, Yoğurdu da eklemişler. Neden? orada bir açık rama getirmişler. İşte Maya gibi elzem vesaire katkılar hariç diyor. Yani, yani yoğurdu da sokmak için listeye, çünkü yoğurt katkılı bir ürün. Bunu da sokmak için, mayanın önüne açmak için böyle bir ekleme yapılmışlar. Yani burada biz açık söyleyelim, biraz geçmiş yıllarda, geçmiş dönemde de bu doğal kullananlar genelde yo süt endüstrisi firmalarıydı. İstelerseniz şimdi marketlere gittiğiniz zaman başka ürünler kolay kolay göremez. Biz bu bunu bu anlamda e, süt endüstrisinin bakanlık üzerinde de e, bir baskısı olduğunu düşünüyoruz. Yani evet. süt bu baskıdan sebep de bu şekilde yol alıyorlar. Şimdi kısa ha. bir ara verelim ardından tekrar devam edeceğiz. forget about <laughs> 94.9 Açık Radyo'da Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda doğal teriminin karmaşasını konuşuyoruz. Buğday Derneği Eş Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu'yla. E, Batur, şimdi şöyle bir algı var. Bu tüketicinin yani hiçbir şey bilmeyen tüketicinin e, çok e, kolay düştüğü bir ağ aslında yanılgı ağı. Doğal olan organik, organik olan doğal. Evet ya organik işte he, doğal diye böyle birçok insanın kendi arasında konuştuğu bir sohbet var. Ama aslında doğal olan organik değil. Organikle doğalı biz birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Ee, şimdi zaten bu, bu karmaşa, bu kaos e, Avrupa'da, Amerika'da da bu şekilde başlıyor. Yani e, tüketici bilinçlendikçe sağlık ve çevre konusunda, üreticiler bilinçlendikçe e, ürünlerine işte yeşil ürün, doğal ürün, tabii ürün, saf ürün, e, gibi e, ifadelerle terimlerde pazarlamaya başlıyorlar. İşte burada tüketici haklarının korunması için, belli bir standartın olması için, belli bir denetim gidenebilirlik mekanizması olması için zaman içinde bir organik tarım mevzuatı çıkıyor. Aslında. E, bugün Türkiye'de Alfa Birliği'ni takip ediyor bu konuda. Yani burada e, işin amacı zaten belli bir e, standart, belli bir yönetmelik getirmek ve bu e, standartla yönetmeliğe göre de ürünlerin üretilmediğini bir kontrol e, mekanizmasına oluşturmak. Aksi takdirde e, tüketici yanıltılmaya çok açık. E, diğer bir sıkıntı, e, tüketicimiz, halkımız e, mevzuatları konuyu gerçekten e, çok hakim değil. ve Bu konuda haklılar çok ciddi bir bilgi kirliliği var. E, ben e, tüm tüketicilere e, organik tarım mevzuatını en azından kabaca ee, bakabilirler. Ee, yine bu bahsettiğimiz e, doğal ile ilgili kılavuz gene gümrük ve ticaret şey, ilgili bakanlığın e, web sitesinde ve e, birçok yerde bulunabiliyor. Bu mevzuatları okuyabilirler. Yani işte yerli tohum eşittir organik. Şöyleyse eşittir organik gibi. Kendi kafamıza göre yaptığımız e, tanımlarla e, tüketicilere yanıtmamız çok büyük bir yanlış. E, dolayısıyla organik ürün. Organik tarım kanun ve yönelik tanımlanmış bir üründür. Bunun dışında Organik, ekolojik vesaire ifadeleri ne, kullanılamaz. Peki buğday derneği olarak bir imza kampanyası başlat, başlatacaksınız. E, bu imza kampanyasıyla hedeflediğiniz şey nedir? E, bu imza kampanyasıyla e, bu e, kılavuz çerçevesinde doğal ifadesinin bir pazarlama tekniği e, olarak kullanılmasını, saldırılmasını talep ediyoruz. Biz bu e, konuda zaten bakanlığa yazdık. Ee, ama e, bunun daha fazla dikkate alınması için daha fazla sivil toplum örgütünün e, ve tüketicilerin e, bu konuda e, kendi görüşlerini ifade etmesi gerekiyor. Gerekiyor. Bakanlığa bu konuda daha fazla e, dilekçenin gitmesi gerekiyor ki e, dikkate alınalım. E, Burada amaç tüketicinin e, yanıltılmasının önüne geçmek. Peki bu imza kampanyası başlayacak ve sonuçlanacağı süreye kadar biz tüketiciler olarak doğal üründen uzak mı durmalıyız? Ee, Kesinlikle çünkü e, siz gerçekten e, sağlıklı bir ürün istiyorsanız, e, zirai ilaçlar kullanılmamış bir ürün istiyorsanız, e, hormon kullanılmamış, suni gübre kullanılmamış çeşitli katkı maddenin izin verilmediği ürün kullanmak istiyorsanız, burada doğru adres değil. Adres organik ürünlerdir. Doğal ürün e, demin de söylediğimiz gibi GDO'lu bir ürüne e, doğal GDO'lu yem yemiş bir tavuğun yumurtasına doğal denebiliyor. Bakın çok e, net bir örnek vereyim. UHT sütte şu anda doğal demeye izin veriliyor. UHT süt yüksek ısı uygulandığı için doğal bileşenlerin sütteki değişime uğruyor. Şimdi bir sütün içindeki doğal bileşenler değişime uğru uğruyorsa buna biz nasıl doğal süt diyebiliriz? Diğer yanda yeni bir tebliğ çıktı biliyorsunuz. Çiğ sütle ilgili. Şimdi çiğ süt üretmek için hastalıktan ağrı işletme olmanız lazım. Çiğ süt satın aldığı ana kadar herhangi bir işlemden geçmiyor. E şimdi çiğ süt üreten bir kişi de doğal e, ifadesini kullanabilecek. UHT süt üreten üretici de doğal ifadesini kullanabilecek. Bu sadece süt üretici hakları değil, bil, çok ciddi bir anlamda haksız bir rekabettir. Yani çiğ süt üreticisine karşı yapılmış ciddi bir haksız rekabettir. Aynı şekilde organik tarım yapan üreticiye, İyi tarım üretim ürünleri ve haksız bir rekabettir doğal ifadesi. Evet bu haksız rekabete de ortak olmamak gerekiyor. Evet. Batur'cum çok teşekkür ederim programıma konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim açık radyo sana. Tohumda NASA'da ekolojik yaşam programında bugün Buğday Derneği eş genel müdürüyle doğal teriminin